Radyoda Türk Sineması, 37. Bölüm Bildiğiniz üzere dün ve ondan önceki dün yayınlanan bölümümüzde Taci, Nalan'dan mücevherlerini istemiş, Nalan da katkıyı suretle vermemiştir. Taci'den o günlü kurtulduğunu ve olayın kapandığını düşünen Nalan, Dadı ve Ömercik'le birlikte İstanbul'un en gözde mesire yeri olan ada sahillerinde gezerken, Kimliği belirsiz bir kişi Nalan'ın çantasını kapmış ve kaçla göz arasında kaçmıştır. Olaydan sonra büyük bir kederi üzüntüye gark olan Nalan canını zor kurtarmış ve olayı şokundan hala kurtulamamıştır. Kapkaç olayın ardından köşke gelen Nalan olayı çiftası kipaşaya ve Taci'ye anlatır. <gülüyor> Sirtaseki Paşa'nın kızının çantasını kim kapıp kaçar? Bu ne cüret? Ne? Aman Allah'ım! hoca Paşa yavenin karısının çantasını kim kapıp kaçabilir? Bu ne cüret? Tamam canım. Çok ısındı Paşa dede. Bana dondurma alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Torunuma dondurma niye almadın? Bu ne cüret? Evet lan? Ömer'ciye nasıl dondurma almazsın? Bu ne cüret? <gülüyor> sayesinden sorumlu yağ versin. Ama görüyorum ki bir karına bile sahip çıkamıyorsun. Karısına sahip çıkamayan İstanbul'a nasıl sahip çıkar ha? <gülüyor> Nedir bu takkaç olayı? E, haklısınız paşa babacığım. Ama ben defalarca söyledim. Nalan adalara giderken yanına bir iki muhafız al diye. Beni dinlemiyor ki paşa babacığım bu ya. Hmm, Taciz. bu olayın soruşturulmasını sana veriyorum. Kızımın çantasını çalan hırsızı derhal bulasın ona göre ha. Emredersiniz paşa babacığım. Emrediyorum. Pekala. Olayın soruşturmasına başlıyorum. Şu andan itibaren hiçbir yere dokunmayın. Parmak izleri yok olmasın. Çık çıkmaz ki paşa. Söyler misiniz? Olay anında neredeydiniz? Nasıl alak sen bu spuca? Çık çıkmaz ki paşa ya. Nasıl soru sorarsın ha? Bana ne soruyorsun? Nerede ne Neler sorular? <gülüyor> Ahısınız paşa bana e şey naalan hanım. Kapkacı çantanı çalarken sen orada mıydın cevap. <gülüyor> Edilecek. Yahu insaf çantası çalınmış kıza sorulacak soru mu bu Tabii ki orada olacak evde olsa haberimiz olur. Peki o zaman soruyu değiştiriyorum. Söyler misiniz olay anında saat kaçtı alan? Ne bileyim kaçtı üf ya hem ne alakası var? Olur mu Naran? olay bir kapkaç olayı adam çantayı kaptı ve kaçtı. Yani olay iki kısımdan oluşuyor birinci kısım kaptı. İkinci kısım kaçtı kısmı. O yüzden kaçtı kısmını halledersek, kaplı kısmını da halledebiliriz, değil mi paşa babacığım? Hı, nasıl acı da nadir. Maşallah maşallah güzel güzel. FBI ajanları gibisin, maşallah tut tut kum. Acı kaçtığın sorularına cevap ver ne alan? Yanlış hatırlamıyorsam saat akşam sekiz civarıydı. Hı, hmm, evet. Demek saat akşam sekiz civarıydı. Yani niye... Peki Nalan Kamuoyu ve yüksek yargı organları şu soruyu merak ediyor Söyler misin? Başında kocan yokken senin saat sekizde adalarda ne işin vardı ha Nalan? Söyler misin? Evet Nalan O saatte orada ne işin vardı? Söyle ha, bakayım sefer. Evet Nalan Gecenin o saatinde orada ne işimiz vardı? Başımızda erkek yokken ben de oturmamadım O yaa Dadıyla Ömerciği gezdiriyorduk Saatin farkında bile değildik Hem ne var bunda? Paşa babacım Nalan sorularıma kaçamak cevap veriyor. Nalan kızım sorulardan kaçma cevap ver. Eğer takıldığın soru varsa pas geç zaman kalırsa cevap ver. <gülüyor> ya niye bana döndürme almıyorsunuz? Evet soruşturmayı iyice derinleştiriyorum. Derinleştir derinleştir. Peki olay nasıl oldu anlatır mısınız Nalan? Heh. Bakayım sen Ya niye bana dondurma almıyorsunuz <gülüyor> Evet dondurma Evet evet dondurma Olay dondurmada Dondurma bir şifreydin alan Evet Kapkaççıyı buldum Kapkaççı Ömercik Evet Ömercik <gülüyor> Evet Ömercik ha Ay hırsız vay Sen Senden hiç beklemezdim Ömercik Nöbetçiler, Ömercik derhal zindana atın <gülüyor> <gülüyor> Ömercik, Ömercik bacak kadar nah bu kadar bence o yapmış olamaz. Ee evet e, bence de olamaz paşa babacığım. Öyleyse. Şimdi olayı başka bir boyuta çekmek istiyorum. Haa çek çek, çek tabii, çek bakayım. Peki Nalan çantanın içinde ne vardı? Ne vardı? Mücevherlerim vardı hepsi gitti. Evet evet mücevherlerim vardı gitti. Hem şu inşallahın önleri kırışın emri. Bir dakika bir dakika. Dadı Nalan'ın çantasında mücevher olduğunu sen nereden biliyorsun peki? Selim, biliyorsun çünkü çantayı sen çaldın. Evet kapkatçı dadı paşa babacığım yakaladım kapkatçı. Demek dolu ha evet. Ay hırsız vay. Doğrusu senden hiç beklemezdim dadı. Demekçiler çabuk şu dadıyı zindara atın. Oh, hayır durun durun yanmayayım paşa babacığım. Kapkaççı diyoruz, tadı kaçmadı. Evet Taci, tadı olamaz. Başka bir yalan uydur. Oh. <gülüyor> Aa, o, o olmaz, bu olmaz. Suslayacak adam kalmadı Paşa babacığım ya. Eceriksiz Taci, bir, bir kapkaççıyı bulamadım. O kapkaççıyı yarın istiyorum. Yoksa seni yaverlikten men eder, Devamı gelecek bölümde. Gez arıları var, Pekin oynayan var, Pekin. Fırat, Arısoy. Çiçek Yıldız, Yağmur, Dilara, Pekin, Teknik Yapım, Galiver Pekin. <gülüyor>